Şeytanurracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es ve ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain Efendim bugün Ukuvvet Risalesinin hatimesini okuyacağız. Parça gıybet hakkında. Ukuvvet Risalesinin sonuna konmasının en önemli sebeplerinin bir tanesi gerçekten Ukuvvet'i katleden, zehirleyen en yaygın, en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi gıybettir. Son derece iğrençtir, son derece nefret uyandırıcıdır. Fakat insan kendisini kendisi bunu icra ederken çok zaman yanlışlığını fark edemiyor. Hatta zehirli bir bal hükmünde zevk ve keyif veriyor. Fakat akibette sanki bunun cezası olarak çok şiddetli toplumsal ve bireysel sancılara maruz bırakıyor bizi. O yüzden gıybetin iyi şerh edip anlaşılması lazım. Süladırların için bu gıybet mevzunu bir tamamlayıcı hatimi olarak ukuvet Risalesi'nin son kısmına koymuş. Biz de oradan okuyup bazı kısımlarını bazı Risale'lerden detaylandırmaya çalışacağız. Bismihi s wa imin shaynila yussebiu bihamdi. 25. sözün birinci şulesinin, birinci şuanın, beşinci noktasının makam zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin, makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin. Yani Kur'an'ın mucizelerini anlatıyor malum 25'in söz. Burada da Kur'an bir şeyi ederken, bir şeyi karalarken, bir şeyden insanlar uzaklaştırırken nasıl mucizevi bir uslup kullanıyor. Bunu örnek olarak bu ayeti önümüze koyuyor. Evet. Makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane... Altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, gıybetten nefret ettirmesi. Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni, ne kadar çirkin bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an mucizedir. Mucizeliğin en önemli noktalarından bir tanesi de veciz oluşudur. Azıcık kelimeyle çok manalar ifade etmesidir. Yani vecizeli mucize derecesindedir. Yani bu kadar azıcık kelimeyle bu kadar çok manayı ancak Allah ifade edebilir anlamına geliyor. Buna çok güzel bir örnek. Yani bu çirkin, hasletten insan uzaklaştırırken Kur'an'ın el almış olduğu her bir kelime başlı başına konunun etrafını çizen müthiş bir genişlik arz ediyor. Üstad da onun için gıybet konusunda başka söz hacet yok diyor. Sadece bu ayetin kelimelerine ne baksak, bu ayetin bir parçasının kelimelerine baksak, gıybeti dair kısmının kelimelerine baksak, Kur'an'ın mucize olduğunu anlamaya yeter ifadesi de var aynı zamanda. Burada şu mana da var, yani bir sözü kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş? Bunlar söylenen sözün kuvvetini, tesirini arttıran şeyler. Onun için bu sözü şimdiden sonra gelen sözü bir gıybetçi kendine gıybet eden bir insan kendine hitaben okuduğunda en kuvvetli bir şekilde kalbinin derinliklerinde imanlığını harekete geçirerek insanı bu çirkin fiilden e, kurtaracak bir kuvvet taşıyor. Dolayısıyla bu yanlış mı? Yanlış. Kim diyor yanlış? Allah diyor. O zaman Allah'ın yanlış dediğine, Allah'ın iğrenç dediğine hiç kimse sahip çıkamaz, müdafaa edemez. Dolayısıyla bu Gıybet konusunda kendisine çeki düzen vermek isteyen insanlar için en tesirli söz bu ayet-i kerimenin kelimeleri oluyor. Evet Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. İşte, اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ اللّٰحْمَٰهِ مَيْتًا Ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Evet, kısaca bir meal vermek gerekirse sizden biri, Ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bir tek cümleci ki. Bu bir tek cümlenin içinde altı derece. iç içe katman katman zemmi zemmi diyor. Yani kar, insanları karalamayı karalıyor. Gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Uzaklaştırır. Şu ayet bil gıybet edenlere mütevecci olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki. Malumdur ki Ayetin başındaki hemze sormak manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Yani soruyla, Soru edatıyla başlıyor bu ayet. O baştaki soru edatı bütün kelimelere sirayet ediyor su gibi. Her bir kelime için bir sorgu gerekiyor sonuna kadar bu cümlenin. Öyle bakacağız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 Sorgulamak yani bu kadar açık bir hatayı, aklın bu kadar açık bir hatayı nasıl yapıyorsun? Anlamında aklını sorguluyor. Aklında problem mi var? Evet. Dolayısıyla böyle bir so gıybet eden bir insana, böyle soran gözlerle bakmak çok önemli bir tesir icra eder. İkincisi, yuhibb lafzıyla der. Yani sever misiniz böyle bir şey yani? Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever. Yani bir insan leşten lezzet alabilir mi? Hayır. Aynı şekilde sevmeyenin vermiş olduğu, güzel şeyler sevmek kalbin işi, kötü şeyleri nefret etmek de kalbin işi. Bu kadar iğrenç bir şeyi seven bir kalp nasıl olur? Tarzında bir soru şeklinde e, olaya baktığımızda insanın kalbini sorgulayan, Kalpsiz misin? Ya da kalbin bozulmuş mu ki? Yani böyle bir şeyi seviyorsun. Anasın. Üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der. Yani sizden biri. Kelimesiyle der. Cemaatten ah, hayatını alan, cemaatten hayatını alan, hayat içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Evet. Toplum hayatını alt üst eden şeylerden bir tanesi bu. Gıybet. İnsanların birbiri arkasından konuşması. İnsanlar arasındaki muhabbeti zehirleyen bir şey. Birisinin arkasından konuştuğumuzda muhatabımız belki sadece o yönüyle o insanı tanıyacak ve bir ön yargı oluşacak ona karşı bir peşin fikir. ve Ondan sonra artık sadece o yönüyle onu hatırlayacak ve onu sevemeyecektir. Dolayısıyla, dolayısıyla toplum hayatında bu tarz insanları hatalarıyla, insanları kusurlarıyla, insanları günahlarıyla anmak, toplum hayatını ciddi oranda zayıflatan, insanlara karşı ön yargı oluşturan çok ciddi bir zehir hükmünde. Dolayısıyla toplum hayatı, toplum hayatı için çok önemli bir e, hastalık. Yani toplum hayatı, toplum huzuru, e, toplum mutluluğu gibi tabirlerinin arkasına baktığımızda, bunların tamamını zehirleyen bir mahiyet arz ediyor, gıybet. Onun için yani toplumsal e, duyarlılığı olan insanların bu hastalığa karşı tavır almaları, kendilerini karantinaya almaları, hastalanmışlarsa tedavi ettirmeleri gerekiyor. Kaldı ki küçük büyük her türlü her insanın bir şekilde bu hastalığa müptelâ olduğu günümüzde aşık her. İşte ist hastalık hastalık bilip hastalığı hastalık muamelesi yaparak kendimizi ve toplumumuzu bu hastalıktan korumamız gerektiğini ifade etmiş oluyor bu ayet-i kerime. Dördüncüsü en ye kul elahme kelamıyla der. Yani kardeşinizin etini yemeyi, et yemeyi. İnsaniyetiniz ne olmuş ki Böyle canavarcasına, arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Yani biz insanız diğer taraftan. Sen diğer insanlarla bir tür olduğundan, bir insanlık ortak noktamız var. Medenidir insan, toplu olarak yaşar. Dolayısıyla birbirimizi ısırma, ısırarak, birbirimizin ayağına basarak, toplumun bu insani vasfını zedelemeye aday olan böyle bir hareketi nasıl tasvip edebiliriz? Edemeyiz. Ayet bunu vurgulamış oluyor. İnsaniyet damarına uyarıda bulmuş oluyor bu kelimeyle. Beşincisi kelimesiyle der. Yani kardeşiniz olan birinin etini anlamında. Hiç rıkkati cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu? Yani akrabalık düşüncesi de mi yok? sizde. Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Evet. Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Evet, toplumda herkeste bir çeşit kardeşliğimiz var. Aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı peygambere iman ediyoruz. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı itikadi prensipleri paylaşıyoruz. Birçok cihetlerle birlik ve beraberliğimiz var. Böyle bir kardeşimiz mazlum bir durumda. Nedir? Saldırılıyor. Manevi şahsiyetine saldırılıyor. Arkasına onuruna saldırılıyor. Biri saldırıyor. Yani dişliyor tabiri caizse. Biz de ona ortak olup dinlemekle ya da tasvip etmekle, kaç taraf teşvik etmekle, bir çeşit dinlemekle. Dolayısıyla beraberce sanki o mazlum durumdaki kardeşimizi dişliyoruz hep beraber. Bu nasıl bir insaf? Bu nasıl böyle akrabalık damarı? Ve hiçbir aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Toplumun bir tüzel kişilik, manevi bir şahsiyeti var toplumun. Dolayısıyla toplumun bir ferdine gelen hareket tümüne gelmiş gibidir. Yani bir vücut gibi ise Parmak zarar görüyorsa tüm vücut acı çeker. Dolayısıyla insanın kendi parmağını ısırması düşünülemez. Aynı şekilde toplumu bir vücut gibi gören insanların diğer insanlara karşı da e, kendi vücudun azalarıymış gibi dikkat etmesi gerekiyor. Mümin kardeşinin onuru kendi onuru olması gerekiyor. Ayet buna işaret etmiş oluyor aynı zamanda. Altıncısı meyten ile der. Yani ölü olan bir kardeşinizin etini üstelik. Yani leş hükümde. ile der, meyten ile der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki? En muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. İnsan ölmüş, gitmiş, defteri dürülmüş. Artık en çok saygıya, ilgiye, duaya muhtaç olduğu bir an... Arkasından işte ölü vaziyette kendini müdafaa edemeyecek durumdaki kardeşinizin etini saldırarak beraberce yiyorsunuz. Şeklinde çok dehşetli bir manzara çiziyor ayeti kerime. Bu kadar iğrenç, bu kadar adeta kusturucu bir ameliyi nasıl sevebiliyorsunuz? Bu manayı ifade ediyor. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimeleriyle ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet... Aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. Zemmedilmiş. Şey. Şirkin kötü görülmüştür ayet-i kerimeyle. Yani, başka bir başka ifade ettiği, Gıybet, nazarı Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Ifadesini kullanıyor. Son derece önemli bir nokta belki burada şu mana üzerinde biraz durmakta fayda var. Şimdi bazı şeyler müşahkastır, elle tutulur, gözle görülür. Fakat bazı şeyler zihinseldir, elle tutulmaz, gözle görülmez. Mücerrettir yani. Soyut şeyler. Maalesef insanlar olarak biz somut şeylere çok daha fazla değer veriyoruz. Daha iyi tahlil ve analiz yapıyoruz. Fakat e, soyut konularda aynı e, isabeti gösteremiyoruz. Mesela yani bir mü'mine domuz eti yediremezsiniz. Niye? Çünkü haramdır. Kur'an çirkin, pis ilan etmiştir. Dolayısıyla biz domuz eti yiyemeyiz. Aslında aynı haramlık bir mü'min kardeşin etini yemek hükmünde olan kıymet içinde geçerli. Fakat o konuda o hassasiyeti gösteremiyoruz. Keyifle yiyoruz. Zaman zaman arkasından bir kardeşimizin alay ederek, kötü hallerini ortaya koyarak, alay konusu yaparak manevi şahsiyetin dişliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in gıybet konusunda ortaya koymuş olduğu bu son derece nefret verici bir tablo aslında domuz eti için o kadar söz konusu değil. Yine bir mümin mesela içkiye kolay kolay bulaşan, bulaşmaz azıcık hassasiyet olan bir mümin. Fakat gıybet konusunda sonuna kadar neredeyse insan serbest davranabiliyor. Halbuki emirse emir, yasaksa yasak. Fakat birisinde daha çok elle tutulur, gözle görülür bir durum söz konusu yüken içkide ve domuz etinde gıybette daha çok manevi olduğu için ve belki üzerinde durmadığımız için zihinsel bu konuda gayret gerektiği için maalesef aynı hassasiyeti gösteremiyoruz. Ama aslında yan yana koysak hangisinin daha iğrenç olduğu ayetten çok net anlaşılıyor ki yani gıybet domuz eti yemekten daha iğrenç bir durum. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzetli nefs sahibi bu pis silahı tenezzül edip istimal etmez. Bu da enteresan bir ifade. Gıybet, ehl-adavet ve hasedin ve inadın. Yani insanlar niye gıybet eder? Aslında araştırdığımızda arkasından altından bunlar çıkıyor. Ehl-adavet. Yani aralarında bir düşmanlık olan bir insana karşı, gizli ya da aşikar düşmanlık, bir çekişme olan bir insana karşı, düşmanlık hissi var bir. iki haset var. Yani çekememe durumu söz konusu. Diğer taraftan inat var. Yani ısrarla, inatla kendi fikrini, kendi davranışını, Yüksek gösterme, katı kendini yüksek gösterme gayreti var. Karşı tarafa çelme takarak, düşürerek, onu kötüleyerek, kar karalayarak onun düşüklüğünü, onun düşkünlüğünü gösterirken aslında kendi büyüklüğünü vurgulamış oluyor. Bu çok iğrenç bir duygu zaten. Halbuki Kur'an'ın bize e, tavsiye ettiği ahlakta insanın kendisini herkesten küçük görmesi ya da herkesi kendisinden büyük görmesi gibi bir e, ubudiyet tavrı var. Dolayısıyla gıybetin altında bu manalar yatıyor demek ki. Bir çeşit düşmanlık var, bir çeşit çekememezlik var, bir çeşit inat var. Yani inatla hangi konuda onunla zıtlaşıyorlarsa kendi fikrini savunma hakkı değil. Kendi fikrini savunma saplantısı var. Ve bunu alçak bir silah olarak kullanıyor. Yani arkasından konuşarak. Yani burada... Güzel bir benzetme var. Durumu biraz netleştiren, soyut mevzuları somut hale getirmek lazım ki zihnimizde canlansın. Gıybet şuna benzetiliyor. Uzanıp uyumuş bir kardeşimizin rüzgar üstünü açtığında, ayıp yerler ortaya çıktığında bizim de biraz... Üstünü, sağını, solunu açma gayret içerisinde olmamız hatta bu bazıları el birliğiyle olmamız ne kadar iğrenç bir durumdur. Uykuda olan bir kardeşimizin bir yeri açılıyor bir vesileyle rüzgarla mesela bize de diğer kısımlarını açmaya çalışıyor. Çok iğrenç bir durum. Bu maddi e, bedeni için böyle oldu ki manevi beden için de böyle. Aslında bir şekilde işte bir ortamda bir kardeşimizin bir hatalı tarafı ortaya çıktığında söz konusu olduğunda Sanki üstünü başını açmak için yarışır hale geliyoruz. ne kadar iğrenç bir durum. Çünkü o mümin, yani uyuyan bir insan nasıl kendini korumaktan uzaksa, o mümin de manevi şahsiyeti itibariyle kendisini korumaktan o kadar uzaktır o anda. Dolayısıyla onun açılan yerlerini kapatmaya çalışmak gerekirken, biz açma yarışına giriyorsak bu gerçekten iğrenç bir durumdur. Evet. İzzeti nefis sahibi bu pis silahı tenezzül edip istimal etmez. Yani izzet sahibi bir insan eğer birisiyle problemi varsa gider yüz yüze yüz yüze erkekçe tabiri caizse kozlarını paylaşır. Arkasından hançerlemek gibi alçakça aşağı insanların izzetsiz insan, onursuz insanların kullandığı bir silah oluyor. Yani aslında Muhatabımızı küçültmeye çalışırken aslında kendimiz küçüldükçe küçülüyoruz. Çünkü çok alçakça bir iş yapmış oluyoruz. Nasıl meşhur bir zat demiş. ''Ukebburu nefsi an cezâin bi gıybeh fe kulli ihtiyabin cehdü men le Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Evet. İzzet sahibi böyle olur yani. Evet. ''Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum.'' Çünkü gıbet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Evet, gıbet odur ki, gıbet nedir o halde? Gıbet odur ki, gıbet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı. Evet, son derece net bir ifade bu. Müzendir belki durulabilir, ee, durulması gerekir. Gıybet gıyabında konuşmaktan geliyor gıyab, onun olmadığı, bilmediği, görmediği bir yerde arkasından konuşmak fakat eğer orada olsa, duysaydı kırılacak bir tarz ve tavır içerisinde konuşmak. Bazen kelimelerle olur, bazen hareketlerle olur, bazen yazıyla olur, eğer bunu duyduğunda darlayacaksa muhatabımız bu gıybettir. Eğer doğru dese zaten gıybettir, Yani bazen sık sık, ama doğruyu söylüyorum tarzında bir çıkış oluyor. Zaten gıybet odur. Yani. Bir hatası var. Siz o hatasını açıyorsunuz. Başkalarına da gösteriyorsunuz. Gıybet bu zaten. Yani herkes hatadır Hatasız insan yok. Fakat insanın hatasını gizlemek ister. Yani az önceki işte üstü başa açılan bir insanın elbette ayıp yerleri var. Dolayısıyla ayıp yerlerini açmak caizdir gibi düşünce olamaz. Yani Cenab-ı Tesettürü nasıl emretmiş? Bizim başkasının tesettürünü açmaya çalışmamız doğru değil. Bu ilahi emre muhalefettir. Edebe aykırıdır kulluk edebine. Çünkü Allah tesettür emrederken sizin tesettürü açmanız doğru olmaz. Aynı şekilde manevi tesettür de var. Yani insanlar hataları, kusurları var. Yani Cenab-ı Hak cemildir. Güzel yaratır. Yarattıklarının güzel olmasını ister. Dolayısıyla çirkinlikleri perdelemek ister. Cenab-ı settar ismi vardır. Setreder hataları. Gaffar ismi vardır. Örter günahları. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir hatayı kusuru gizlemişse diğer insanlardan sizin perdeleri aralayıp kaldırıp bunu diğer insanlara arz edip teşhir etmeniz Cenab-ı bu isimlerine muhalefettir en başta. Dolayısıyla insan Cenab-ı Hakk'ın ahlakiyle ahlaklanmadı evvela. Cenab-ı Hak kusurları örtüyor, çirkinlikleri örtüyor. Bizim de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak anlamında aynı tarz ve tavr içerisinde olmamız lazım ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olalım. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın örtüklerini biz açarsak Cenab-ı Hakk'ın gadabına muhatap olmuş oluruz. Evet, doğru dese zaten gıybettir. Ben doğruyu söylüyorum. Demek insan kurtulamaz. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. Yani söylediği şey gerçeğe uymuyorsa hem duyduğunda darlılacağı için yine gıybet tanım içerisine giriyoruz ama aynı zamanda iftiradır. Yani iki katlı bir günah. İki katlı çirkin bir günahtır. Evet. Gıybet mahsus birkaç de caiz olabilir. Burada öncelikle buraya girmeden önce şunun üzerinde durmakta fayda var. Sık sık işte caizdir değildir şu kadar maddelerde ve daha daha genişletiliyor bazı maddeler. Ne olursa olsun gıybet çirkin bir silahtır. İnsanın tenezzül etmemesi gerekir. Gıybet caiz bile olsa caiz olmak, vacip olmak anlamına gelmiyor. Yani caizdir, yani yapılması gerekir anlamına değil. Yani olabilir. Fakat olayın kendi çirkinliği olduğu için insanın mümkün olduğu kadar bu eylemden uzak durması gerekiyor. Yani mesela Yezid ve Velid gibi zatlara lanet caiz mi tarzındaki bir soruyu naklediyor üstad. Cevap olarak da, caizse de vacip değildir tarzında ulemanın vermiş olduğu cevabı söylüyor. Yani zalim insanlar, belli bilinen insanlar lanet edelim mi? Yani etseniz lanet etmekle sevap kazanacak değilsiniz. Hata edebilirsiniz. Belki tövbe etmiştir. Tövbesini Allah kabul etmiştir belki. Bizim için bunlar karanlık mevzular. Dolayısıyla insanın bu konuda hata yapabileceği de ortaya çıkınca yani madem sevap da yok bunu yapmakta ve ya de insanın e, dilini böyle şeylere alıştırmaması çok da önemli olduğu için mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Ama Üstad burada bazı maddeleri sayıyor. Belki gıybetin çerçevesini ortaya çıkarmak anlamında e, önemli olabilir. Evet gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi Şekva suretinde bir vazifedar adama der, ta yardım edip onun keri o, o kabahat ondan izale etsin hakkını ondan alsın. Evet, şikayet etmek için vazifeli birine. Yani bu da zaman zaman yanlış anlaşılıyor. Yani şikayetlerimizi arz edelim ki ortaya çıksın. Hayır, şikayetlerini yetkili birisine arz etmen lazım. Bu ne anlama gelir? Ben kardeşim ıslah etmek istiyorum. Yani mümin kardeşini sever ve sevmeli. Kur'an bize bunu öğretmiş. Biz kardeşiz, kardeşini sever ve sevmeli. Dolayısıyla biz sadece acıyabiliriz ona. Acırsak düzelmesini isteriz. Lütufla ıslahına çalışırız. Bu e, noktada bu anlamda yetkili birisine gidip e, bu münkeri ondan izalesini istemesi gerekir insanın. Yoksa yaptığı şey doğrudan doğru gıybet olur. Yani yetkisiz birisine kalkıp o kardeşi şi şi şikayet etmek gıybetin ta kendisidir. Şikayet yetkili merci yapılır. Bunun e, ifadesi olmuş oluyor. Bir kez de okuyalım. Şekva suretinde bir vazifedar adama der, ta yardım edip o münkeri, o kabaatı ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de bir adam onunla teşriğe mesai etmek ister. Yani onunla işbirliği yapacak. Senin ile meşveret eder. Sana danışır. Sen de sırf maslahat için, garasız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen onun ile teşriğe mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Evet, bu kadar. Yani ortada bir maslahat var. Yani iki, iki insan ticaret yapacak mesela ya da kız alıp verecek her neyse. Sadece çok kısaca onunla teşrik mesai etme, zarar göreceksin. O kadar. Burada da yine bir maslahat var. Bir maslahat için e, bu söyleniyor ve uzatılmıyor. Yoksa e, konu açılmışken deyip üst üste, üst üste üst üste üst üste o insanın bütün hatalarını ortaya dökmek bu da yine gıybetin tanım içerisine girer. Gerektiği kadar belki müphem bir şekilde kardeşim onunla teşhiki mesai etme zarar görürsün deyip kapatmak lazım o kadar. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Yani, onu öyle tanınıyor topal adam diye tanınıyor. Ya kambur adam diye tanınıyor. Bunu bu şekilde tarif maksadıyla hakaret kastı olmadan Söylenildiğinde caiz. Ama kambur denmekten adam rahatsız oluyorsa onu bu vasfıyla anmak da doğru değil. Birisi de o gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor belki işlediği seyyatla iftihar ediyor. Yani çok açıkça günahını işliyor ve bundan hiç zerre kadar pişmanlık duymuyor. Hatta iftihar ediyor. Her yerde kendisi anlatıyor ile telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Bu insanın gıybeti caiz. Çünkü gıybet de olmaz. Niye? Çünkü kendisi anlatıyor zaten. Dolayısıyla arkasından bunun e, yapmış olduğu hataları saysanız bunlar memnun olacaktır. Dolayısıyla gıybetin tanımındaki o darılacaktı ifadesine e, nin ifadesinin dairesine girmediği için gıybet sayılmıyor. İşte bu mahsus maddelerde, bu çok özel durumlarda garasız yani başka hiçbir art niyet taşımadan sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yani işte az önce sayılan kin gibi nefret gibi haset gibi inat gibi duygular hükmetmeden sırf hakkın hatırı için birkaç cümlelik e, hata ve kusuru beyan etme e, ruhsatı izni verilmiş oluyor. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi ameli salihayı yer bitirir gıybet, nasıl ateş olduğunu yer bitirir. Gıybet dahi amel salihayı yer bitirir. Bu da son derece önemli bir nokta. Sen gıybet ettiği insanın hakkına girmiş oluyor. Dolayısıyla bu hakkını alacaktır. Nasıl alacaktır? Ya kendi seyatlarından muhatabına verilecektir. Bu kadar sevabı yoksa karşı tarafın günahları kendisine devredilecektir ahirette. Dolayısıyla birisinin gıybetini ettiğimizde adeta torbamızda bir delik açılmıştır sevap torbasında. Dökülecektir orada. Yani oduna benzetilirse ameller, işte odurumuzun içerisine bir kıvılcım ateş düşmüş gibi oluyor. İnsan da gıybete devam ettikçe ateş büyüyor, yangına dönüyor. Bütün sevabımızı tüketebiliyor. Gıybetin böyle bir noktası var. Yani insanın bu dünyada bulunuş maksadı, bir çeşit ticaret ve zırattır. Ticaret ve zırat için madem bu dünyadayız, onun için çalışıp çabalıyoruz, ebedi hayatımızı, ebedi saaretimizi kazanmak için ebedi saaretimiz için yangın hükmünde olan bu gıybetten ne kadar uzak durmamız gerektiği aşikar. Zaten zoraki yaptığımız bir parça amelimizin sevabını da sevmediğimiz, hasret ettiğimiz bir insanın torbasına koyuyoruz tabiri caizse. Dolayısıyla bu düşmanlığın da aslında stratejisine yakışmıyor. Sevmiyorsan, düşmanlık besliyorsan sevabını niye ona veriyorsun? Onun günahını niye kendine alıyorsun? Tarzı insanın düşünmesi lazım. Gıybeti bazı e, toplumda başkasının günahını almak tarzında ifade ediliyor. Ama bu sanki yalan söylendiğinde alınıyormuş gibi oluyor ama doğru da söylense kaç tarafın günahını alıyordur insan. Evet, demek ki ateş nasıl odunu yer bitirirse gıybet de insanın salih amellerini öyle yer bitirir. O zaman insanın buna karşı titremesi lazım. Yani evine ateş düşmesi gibi bir şey bu. Diline e, gıybetin düşmesi insanın salih amellerini bitiriyor. Evet. Gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. O vakit Allah'ım magfirlene valmenil tabne demeli. Yani Allah'ım ben affet, o gıybet ettiğim insanı da affet demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Burada da önemli bir nokta var. Yani gıybet ettik ya da istemeyerek dinledik. Bu çok önemli bir cümleydi. Yani gıybet tek başına yapılmaz. Gıybet birileriyle yapılır. Dolayısıyla birisinin gıybet etmesine fırsat vermek de suç ortak olmak demek. Hele de birisini anlatmaya teşvik etmek, anlat heyecanlı oluyor tarzında bir üslupla, şevkle onu dinlemek, o insanı tahrik eder. Daha geniş, daha çok anlatır. Bazen mübalağaya bile girer. Doğruyu, doğruları yanlışları bile karıştırır. Dolayısıyla dinlemek de bir suçtur. Çünkü gıybet tek kişilik bir iş değildir. Bu yüzden dinleyen de suçlu yani az önceki misalde söyleyeyim birisi kardeşimizin üstünü açıyorsa bizim hemen olaya müdahilip örtmeye çalışmamız lazım. Kur'an bize bunu emrediyor. Yani bu aşikar bir bühtandır. Demeli değil miydiniz diye Nur Suresi'nde ifkasi dolayısıyla anlatıyor. Yani Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Müslümanın bir Müslüman için, Müslüman kardeş için bir vazifesi de bu. Yani onun olmadığı yerde onun onur ve şerefini korumak da insanın vazifesidir. Dolayısıyla dinlemek de bir e, çirkin bir davranıştır. Dolayısıyla insan en azından protesto makamında ya susturması, susmuyorsa kalkıp gitmesi gerekir. Karşı tarafı konuşmaya teşvik etmemesi lazım. Dolayısıyla e, dinlediğimiz zaman da aynı duayı yapmamız gerekiyor. İşte ya Rabbi ben affet gıybet ettiğim o kardeşimi de affet tarzında. Samimi olarak bunu söylemesi gerekiyor. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Bu kişisel bir hak olduğu için e, cenab hak kişisel hakları kişilere bırakmış. Affetmiyor. İnsanın kendisinin bizatihi affetmesi lazım. Burada ince bir nokta da var. Ee, yani gıybetin e, affedilmesi için bir şart olarak da o konuşuluyor. O konuşuluyor. Belki aynı cemaat içerisinde hemen anında uyanır uyanmaz o insanı güzel yönleriyle anmaya çalışmak gerek. Değişik yerlerde ee, onun sürekli güzel yönlerini öne çıkarak anlatmaya çalışmak bir parça belki bu günahı dengeleyebilir. Affettirir mi? Allah bilir. Affedilmese bile kardeşini böyle güzel yönler ile anmak bir sevaptır. Hiç değilse kaybettiği sevaplarını yerine koyma e, fırsatını insan yakalamış oluyor. Onun için demek ki bir, böyle bir dua etmeli. Diğer taraftan e, özellikle o mümkünse aynı toplulukta e, değişik vesilelere sürekli o kardeşin iyi yönlerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Ve de gördüğünde samimi bir şekilde ben affet demek gerekiyor. Bu şunu ortaya koyuyor. İnsan yaptığı işin çirkinliğini bir defa anlamak, pişmanlığını duymak ve bunu gidermek için gerekeni yapmak durumunda olduğunu ifade eden bir durum burası da. Şimdi bu kısım bitti ama bir iki kısa başka risalelerden bir iki cümle ilave etmek istiyorum. Bir tanesi şu. Gıybet bu ayetin hükmüyle az önceki ayet, tahlili yapılan ayetin hükmüyle Nazar-ı Kur'an'da gayet menfur ve gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Evet, gıybet edinler gayet fena ve alçaktırlar. Kur'an'ın hükmü bu. Açık bir hüküm. Bu yorum yapmaya bile gerek yok. Fakat gıybet de türlü türlü tabi. Bir çeşit gıybet yok. Değişik gıybetler var. Her birinin de çirkinliği apayır. Bir yani insanın sadece uykucu olduğunu ifade etmek bile bir gıybet oluyor öyle bir hadis kaynaklarında öyle bir şey ve Hz. Ömer Hz. Ebükir arasında birisinin uyku, çok uyduğundan bahsediliyor sonra yemek yiyerken katı kalacakken e, bunlar Peygamberi ﷺ hayır siz ekmenizi katıkladınız diyor sonra da yaptıkları hareketin gıybet olduğunu ölü kardeşin kardeşlerin etini yemek anlamına geldiğini ifade ediyor yani sadece çok uykusundan dolayı da bir insanı gıybet etmek de gıybettir. Manevi hayatındaki eksiklikten dolayı gıybet etmek de gıybettir. Sadece bedensel bazı kusurlarını ön plana çıkararak anmak da gıybettir. Fakat bir de çok daha büyük bir kısmı var ki, onu geliyor üstad. Gıybetin en fena ve en şeni ve en zalimane kısmı kasfı muhsenat nevidir. En girenci bu. Kasfı muhsenat. Yani gözüyle görmüş dört çaydı gösteremeyen bir insan bir erkek veya kadın hakkında zina esnat etmek. En şini bir günahı kebair ve en zalimane bir cinayettir. Hayat içtimai ehli imanı zehirlendirir bir hıyanettir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir kadırdır. Evet. Maalesef bu da günümüzde son derece sıradan e, konuşmalar halini almış bulunuyor. Yani birisinin hakkında, namus mevzunda konuşmak. Konuşmak sadece yani iftira değil gıybet anlamında da evet konuşmak, isnat etmek. ''En şeni bir günah keb kebair ve zalimane bir cinayettir. Hayat-ı içtimai imanı zehirlendirir bir hiyanettir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir kadirdir.'' Ayet ifadesi bunlar meal. Yani gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen bir insan. Yani bir görmüşseniz bir şey, dört tane şahidin tas tamam olayı görmesi gerekiyor. Yani yorumlarla vesaire değil, Kap arkasında şöyle olmuş, böyle olmuş olabilirlerle değil. Olayı dört tane insan görecek ki onun için ağzını açabilsin. Açamazsa, böyle bir iddiada bulundu birisi, eğer dört tane şahit bulamazsa, seksen sopa yemek gibi ciddi bir ceza alıyoruz. Çünkü müfteri ve kasfı musenat nevinden bir iftira sahibi olmuş oluyor. Yani namuslu bir insana namussuzluk atfetmek gibi. Evet Sure-i Nur bu hakikati o kadar şiddetli göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürpertiyor. O ayet-i de şöyle sonuç itibariyle gözüküyor gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şehadettir. Şehadeti reddedilir. Ebedi ne kabul etmeyiniz çünkü yalancıdırlar. Yani birisi gördüm böyle bir şey oldu dediğinde dört tane daha şahit göstermek durumunda gösteremiyorsa eğer defa cezayı hak ediyor, diğer taraftan ebedi olarak artık onun şahitliği kabul edilmiyor ve yalancı damgası yiyor. Çünkü insanlar çok rahat birileri hakkında konuşabiliyor. Halbuki o insanlar arasında ne oluyor? Aile dağılıyor, belki iki sülale birbirine giriyor, düşman oluyor. Çok ciddi, dehşetli bir cinayet hükmüne geçebiliyor. Yani çok basit bir olay değil bu. Dolayısıyla acaba böyle kaz ve cesaret eden, Hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Ya mümkün mü yani? Ay, aşikar bir şekilde iki insanın bir namus meselesinde yaptığı işi gözüyle görmüş dört şahit gösterebilmesi nerede mümkün olacak? Olamaz. Kur'an hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz, bu kapıyı kapayınız demektir. Yani ağzınızı açmayın böyle konularda anlamına geliyor. Son derece önemli bir şey. Çünkü günümüzde çok sık bir şekilde filan filanla şöyle böyle ifade tarzındaki ifadeleri çok rahat kullanabiliyoruz. Bu gıybetin en iğrenç şekli. Dolayısıyla bu konularda ağız açmamak son derece önemli. Kur'an'ın bize öğrettiği ve toplum hayatını imar ve tamir eden çok önemli bir ahlak. Dolayısıyla bu konuda söz açtırmamak, böyle bir söz açılmışsa haşa, bu bir iftiradır demek, Yani e, nötr kalmak da değil. Doğrudan karşılık vermek bu mü'min üzerine bir vazifedir. Birkaç hadis-i şerifle bu konuyu bağlayıp bitirmek istiyorum. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız diyor. Yani birbirimizi sevmeyi iman, cennete götürecek bir iman gereği sayıyor hadis-i şerifte Peygamberimiz a.s.m. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Hakiki iman etmiş olmazsınız. Bu son derecenin birbirini seven bir insan da böyle kin ve nefret duygular arkasından çekiştirmez. Birisi çekiştirdiğinde sessiz kalamaz. Ona cevap verir. Biz birbirimizi sevmenin gereği onun arkasından konuşmamak, birisi konuşuyorsa susturmak, müdafaa etmek kardeşim üstümüze bir vazife oluyor. Mesela bir başka hadis şerif, sizden hiç kimse kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe Kemal imanla mümin olamaz. Bu önemli. Kendisi için istediğini kardeş için de isteyecek. Bu kardeşliğin gereği, kardeşlik böyle olur. Benim için istediğim kardeşim için de isterim. Tersi de doğru. O da ifade ediliyor bazı hadislerde. Kendisi için istemediğini kardeş için de istememeli. Mesela bu konuyu gıybet konusuna aldığımızda kendimiz için gıybet yapması soruşumuza giriyor mu? Gitmiyor. O zaman Müslüman kardeşimize de bunu yapamayız. Bizi belki kurtaracak bir önemli noktalardan bir tanesi şu. Yani nasıl kendimizi kurtarırız diye düşündüğümüzde İstatun başka yerlerde genişçe izah ediyor. Şu meali bir hadis-i şerifi hatırlatarak bize ifade ediyor. Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbıyla uğraşması başkalarının ayıplarını araştırmasına mani olur. Yani insan dönüp kendi hatalarıyla uğraşıp kendini temizlemeye çalışması lazım çirkinliklerden. Akıllı insan böyle yapar ama kendisini bırakıp başkalarının evinin önünün kirliliğiyle uğraşıyoruz. Sen dön kendi evinin önünü temizle. Zaten kendi hatalarına, kendi yanlışlarına kilitlenen bir insan başkalarıyla uğraşamaz. Şurası çok önemli. Bir kimsenin yanında bir mümin kardeşi tahkir edilir de o kimse mümin kardeşini müdafaa edip şerefini korumaya çalışmazsa Allah o kimseyi kıyamet gününde bütün mahlukatın önünde rezil ve rüsvay eder. Demek ki bu üstümüze bir vazife, bir fazilet değil sadece. Mümin kardeşimiz yanımızda kötüleniyor, tahkir ediliyor. Bizim onu müdafaa etmemiz lazım. Etmezsek Cenab-ı Hak bizi mahşerde e, rezil ve rüsvah eder. Cenab-ı Hak mümin kulunu kendisine atif ediyoruz. Yani ben hastalandım beni ziyarete gelmedin diyor Mesih-i Hadis-i Kudsi'de. Sorulunca yani nasıl Cenab-ı Hakk'ın hastalanması nasıl olur? İşte filan kulum hastalanmış onu ziyarete gitmedin diyoruz. Dolayısıyla mümin kardeşi, müminliğe yapılan yani Allah'a iman etmiş, Allah'a güvenmiş bir insana yapılan hareketi kendisine yapılmış gibi kabul ediyor. Mümine verilen borcu Kendisine verilmiş borç olarak görüyor Cenabı Hak. Dolayısıyla mümine yapılanı da kendisine yapılmış gibi kabul ediyor. Dolayısıyla işte bir mümin kardeşi müdafaa etmediğimiz zaman Allah da bizi müdafaa etmeyecek ahirette. Bu hadisten anlaşılıyor. Bir başka hadis. Biri din kardeşinin arkasından ız, şeref faiziyetini muhafazaya çalışırsa, kıyamet gününde onun şeref faiziyetini muhafaza etmek, Cenab-ı Hak üzerine hak olmuş olur. Evet, bu da diğer veci. Yani işte birisi onuruyla, Uğraştığı zaman bir din kardeşim siz onu müdafaa edip tamir ettiğinizde Allah da mahşerde bizi koruyacak inşallah. Bir küçük noktayı da aktarmak istiyorum 28. Hem Mesela suizan ve suitevil tevilde yani bir mümin kardeşimizin hareketini yanlış yorumlamakta. Bu dünyada muaccel bir ceza var. Yani sadece ahirete kalmıyor bunlar. Dünyada da cezası var bunların. Mendehka dukka kaidesiyle suizan eden suizanına maruz olur. Yani çalma kapını çalarlar kapının anlamında. Eden bulur anlamında. Birisi bir kardeşimize suizan ettiğimizde hareketini yanlış yorumlayıp bir dolu dile getirdiğimizde biz de aynı cezayı hak etmiş oluyoruz. El ceza min cinsil amel. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevili uğrar cezasını çeker. Evet. Bu konu oldukça geniş bir konu, o yüzden burada bırakalım. Cenab-ı Hak gıybet gibi dehşetli bir çirkinliği e, mübah görenlerin e, yakınlarında bulundurmayı bulunmayı bile bizden uzak tutsun. Bu kadar iğrenç bir mevzuyu bize sevdirmesin, sevdiği sohbetler ortamında bizi bulundursun bizi her türlü maddi manevi çirkinliklerden uzak tutsun inşallah. Subhaneke, Elâ ilmelene,